Devam ediyor bugünlerde görülmeye devam ediyor dava şimdi ee, şöyle oldu Can Gürkan ee...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 Ve bu kuruluş yasasında hem yetkileri anlatılır, hem sorumlulukları anlatılır. Alışkanlığımız hep yetkilerinden söz etmektir. Evet. Sorumlulukları neyse değinme konusunda gerek adeta bu konuda bir düşünce biçimi, kültürü ve yargımızın da bu konuda verdiği böyle emsal kararlar sayısı yok denecek boyuttadır. Biz buradan hareket ettik ve idarenin sorumlu olacağını, hatta kusursuz olsa bile sorumlu olacağını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 İlk kez mahkeme oldular. Yani hani evet. e, en azından bir mahkeme buna karar verdi. Hukuken bir evet. e, karar var ortada. Onların evet. itirazı nasıl etkileyecek bu süreç mesela? Tabii, tabii. yani e, şu anda e, öncelikle e, Soma'daki e, mağdur aileler için e, ki bizi davet ettiler. Hı hı. E, geçen gün e, Savaş Tepe'de çok sayıda aileyle buluşup sadece bilgilendirme yaptık.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 görevlerini yerine getirmemekten dolayı hı hı. E, bu anlamda bize hareketli bir süreç bekliyor. Peki e, dönemin bakanlarını düşünürsek Taner Yıldız ve Erdoğan Bayraktar'dan bahsediyoruz yanılmıyorsam değil mi? Evet. E, evet. Yani hani aslında e, bizzat onların da sorumlu olacağı bir e, döneme kadar gidiyor bakanlık dediğimiz e, süreçte tabii, değil tabii, mi? Tabii, e, tabii tabii tabii bizzat tabii. aslında e, bakanlığın yargılandığı ilk davayı göreceğiz biz şu anda gibi gözüküyor öyle, öyle görülür. Evet, e, evet. Öyle görülür.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 Hı hı. Sözleşmeye aykırı davranması halinde bu teminatları nakde dönüştürme garantisi garantisidir ve bir banka tarafından verilir. Banka yükümlüdür. Hı hı. Şimdi olayımızda yani işte 100 ton, 500 ton, 1 milyon ton kömür çıkardın ama 300 bin ton eksik gösterdin. Bana bunun kalitesi karşısızlığı kalitesi istediğimiz nitelikte olmadı